hastamız, hepimiz aynı safta bulunuyoruz. Ee, hatta bu saf Medine'de e, Yesib'de ilk defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Bilal'le ile Bilal Zenciler'le, Köleler'le oluşturduğu o safın arkasından devam ettiğini, yani birinci safımız Medine-i Münevvere'de ee, şimdiki safımızda İstanbul'da, Erzurum'da, Ankara'da, Trabzon'da Kaç yüz milyarıncı saf belki müthiş bir birlik var. Kendi safımızda bir zencinin, fakirin, hastanın ayrılmadığı e, bir saf düzeni var. Ta ilk Bilal-i Habeşi'nden bugüne kadar gelen müthiş bir saf düzenimiz var. Yani böyle bir e, büyük bir e, saf anlamı ve beraberliği var. Bu sebeple Müslümanların camilerde,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 büyük vaatler de bulunduğu, büyük sevaplar vaat ettiği çok mühim bir ibadet türüdür. Yani namaz burada kılınıyor, bu kadar kardeşim şeklinde değil. Namaz, cemaat ve camide kılınırsa bunun üzerine yatırım var. Yani bir defa 27 derece fark ediyor. Camide, cemaatte kılınan namaz, normal evde kılınan, iş yerinde kılınan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 Cami ile mescit hafif bir farklı kullanılıyor. Cami daha çok minaresi olan cuma namazı kılınan yer için. mescitte de böyle bir binanın altında veyahut altı da bir benzin istasyonunun kenarındaki e, münferit namaz kılmak için kullanılan yer olarak adlandırılmış. Sakıncalı değil ama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 bayram namazlarında başka e, Türkiye'nin dışındaki başka yerlerde uygulanıyor ve gerçekten de göz yaşartıcı bir sahne oluyor. On binlerce insan e, bir bayram namazı için toplanıyorlar. Fakat cuma namazında gitgide bu büyük camilerde e, kılınan bir ibaret olarak. Yani cuma namazında musalla uygulaması kalktı. Herhalükarda e, cami daha büyükçe bir binaya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 namaz kılmayı Mescidimiz, camimiz deriz. Ee, Kur'an-ı Kerim'de Arap Suresinin 31. ayetinde Allahu Teala bize bir yol gösteriyor. Ya beni Adem'e hudû zînetekum inde kulli mescidin. Ey Adem çocukları!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 Mesela namazda olalım veya olmayalım caminin neresinde oturulur? Buna dikkat etmemiz. Camide e, klimanın kenarında mı oturulur? Hayır. Birinci saf oturulur. Saf ne safın neresine oturulur? İmamın tam arkasına oturulur. İmamın arkası doldurulmuşsa onun sağına oturulur. Sağı dolunca soluna oturulur. Safın da bir şekli var. Caminin e, şekli var.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 O noktada da Allahu Teala peygamberin lisanıyla Müslümana e, bir kolaylık göstermektedir. Burada cemaate, camiye gitmemeye ruhsatlardan e, birisi de hasta bakan birisi için. Hastanede refah etçidir, evde hastadır veya çocuğunu bekliyordur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 Mescidi Haram yani içinde Kabe'nin bulunduğu mescittir. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin bulunduğu mescittir. Üçüncüsü de e, Beytül Makdis'teki yani Kudüs'teki mescidi Aksa'mızdır. Dördüncü mescid de Kuba Mescidi'dir. Çünkü e, Kuba Mescidi Kur'an-ı Kerim'le e, sabit takva üzerine kurulur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 fıkhımız var. Onu inşallah değerlendireceğiz. Burada e, camilerin kullanılması konusunda, mesela camide ticaret yapılması e, gibi konulara da değinmemiz gerekiyor. Onu o derse havale edelim. Camilerin, Müslümanların nazarında nasıl olması gerekiyor? Camilerin imarında nelere e, dikkat edilmesi Gerekiyor. camilerde neler konuşulabilir neler konuşulamaz bunlar şüphesiz bir fıkıh bilgisi gerektiriyor beraberinde bunu inşallah ayrıntılarıyla değerlendireceğiz o dersimize havale ediyoruz bunları çünkü müstakil bir ders yapılmadıkça geçilemeyecek kadar özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar bunlar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 Murad ettiği en büyük ibadetlerden birisi budur. Bunu ciddiye almak, bunun fıkhına uymak zorundayız. Vesallallahu ve selleme ala seyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Velhamd